Aşağıdan almak deyince aklıma geldi. Bir köşkün kuşlarla dolu bahçesinde has bir kuğu bir de kaz palazı vardı. Kuğu yalnız göz zevki içinde efendinin. Kaz palazıysa canı içinde. Yer doyardı. Bir gün kaz palazı şöyle dedi kuğuya. Sanırım efendimiz bizi çok seviyor. Evet ama yerlerimiz ayrı gönlünde. Ben bahçenin süsüyüm, sen de evin. Bu geniş havuz oldukça yüzdükçe her zaman yan yana. Kah geziyip kah durarak, kah dalıp kah çıkarak. Eksiğimiz olmadıkça rahatlan yana. Sofranın süsü de olacaksam kesilince ben halimden memnunum. Gene de ayrılık çok üzecektir beni. Umarım görmem o günleri. Korkarım göreceksin galiba sonum yaklaştı baksana ahçı elinde bıçak bizden yana geliyor sallanarak Yine içkiyi kaçırıp sarhoş olmuş kaç bari gel benden yana Gerçekten ahçıbaşı çekip şarabı birbiri üstüne... pişirmek için kas palazını havuzun kenarına koşmuştu. Koşmuştu ya, çift görüyordu her şeyi. Ve palazın yerine tuttu, kuvuyu çekti. Kuvu anladı başına gelecekleri. Hiç çırpılmadı, hiç gagalamadı. Sadece öttü. Bilirsiniz, kuğular ölürken öterler. Ve bu ötüş, ötüşlerin en güzelidir. Ahçıbaşı birden ayıldı. Yanlış iş gördüğünü anladı. Ne dedi? Fırına mı koyacağım ben bunu? Aman tanrım! insan nasıl kıyar koparmaya bu tatlı dilli hayvanın boynunu? Ve ahçı kuyu havuzun sularına bıraktı. <Gülüyor>